Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah müminlerin beş özelliği Gazi Kerime'de. Tabi bunun da sınıf değil. Fakat Gazi Kerime'de gerçek müminlerin beş özelliği sıfatları yani. Kimde bu beş özelliği olursa o kişi elhamdülillah mümini kamil. Tam mümin o tabi. kimler? Bismillahirrahmanirrahim. İnne inen mü'minûne me'lâ bir rüyâ. İnne men Ancak ancak şu mü'minler. Aynı mü'minler tabi bunlar özelliği gelecek. Ellezine bunlar öyle mü'minler ki izâ zikürallâhü Allah'ın Cileşaluhi hiçbir şey anıldığı zaman gerek Allah denir Cileşaluhi ya başka bir yerde ya da Allah'ın Cileşaluhi emirleri anıldığı zamanlar Allah ve emri bu şekilde denildiği zamanlar cilet kulübühüm kalpler <gülüyor> bir ürperme olur titişim kalplerinde yani bir duyarlılık olur kalplerinde. Demek ki bir insan gerçek müminse onun kalbi taş gibi olmaz, katı olmaz muhtemelen böyle. Duyarsız olan kalbi. ilk özelliği bu. Allah'ın cümle ismi anıldığı zamanlar Mevlamız'ın. E Allah desin. Ya da Allah'ın emirleri anıldığı zamanlar hemen bunlar kula kesilirler. Ve bunların da kare bir ürperti olur. Asıl saadette bir ayet-i kebe'ye geli peygam alasıladarına yanında bulunan yazı bilenlere bunu yazdırdı peygam. Hemen der anda böyle. da yani kim varsa yazdırdı. O ne varsa yanlarında. Ondan tabi kiad yok. Deri, meri, tahta Düz taşını varsa, yazalım da böyle. Ezbeliyen bu ezberlerdi. Sonra bunlar bunu tebliğ eder, hemen bunlar tebliğ eder, hemen derhal böyle. Duymadılar Kimse böyle. Kimisi kere çıkar, tarasa çıkar, bir yere çıkar başlar. Ya iyi ben, ah insanlar, ayetkâmi geldi. Göre göre mesela örtülme emre. Geli zamanlar biraz fazlar farzlar farz hemen tebliğ gerekiyordu hemen böyle. Öğretmenler gelmeden önce öğretmenler farz değil tabi. Aramalıklar için şey gezmek. Bu emri gelince hemen gittiler münavati deniyor bunlara da. Hatta bazıları altına devirsem binip köylere gidip etrafı deniyorlar bunlar. Daha da bunlar. İnsanlar işte Allah emre diyor örtünmeyi. E az evvel tabii kazıya çıkmış, dostlarına gidiyor, çarşıya gidiyor bir yere gidiyor. Örtünme farz olmadığı için o gün az evvel örtünmemiş kadın böyle. Kadın bakıyor, ha yeni bir emir var, ilah emir var bakıyor demler. Bir dinse bir heyecan böyle, herkese bir şey, yeni bir şey geliyor böyle. Bakıyor yeni bir emir mi gelmiş böyle kulakluya bakıyor. Hayat okuyor, Allah emre diye böyle. Hem anda ne yapıyor, ne burcuya başta fazla bir şey varsa böyle. Onu baştan başla, başla ötüyor böyle. Bakıyor. Eğer dönse mi yakın, içi gibi yakın böyle. Eğer dönseyim yakınsa, evine dönüyor tam ötücü Otomatikman böyle. böyle, bir anda böyle. İşte sabit bunlar oluyor o yüzden biz sahibi olmak, Resulullah'a sahibi olmak. İmanın temel taşları ondan mutluyor böyle. Taşları böyle. E şimdi ayetleri okunuyor. Mesela hac gelmek haram konusunda. içki haram. Vahiyiz haram okunuyor böyle. Şey yapıyor. Hiç böyle kalp duygulanmıyor. Etkilenmiyor falan böyle. Allah korusun, kötü bir şeyler böyle. Yani kalpler arzada taş kesmiş kalplere korusun böyle. Vecilet kuyruğum. Vecilet. Yani bir celallenme. Çitiş ürpeme kalplerinde Allah Celle Celle. Allah'a karşı bir tazım, saygı. Allah korkusu Celle Celle. Korku bir şey değil muhtemelen böyle. İnsanlarla korkuyorum böyle. Yani her şeyin bir zıttı var ya böyle. Allah korkusu da insana şifa bulur. Allah korkusu bu iki yeri Allah'ın korktu inşallah. Biri deniyor havfül azameh. İkisi havfül ikab deniyor. Biri de, havfül azameh. Allah azamet düşüyor. Azametine böyle. Yani gerçekten, gerçekten insanın ne olması gerekiyor? olamaz başıma bir şey. Allah celali. Rabbul alemi. Yoktu var herhalde yaratan böyle. Her şeyi yöneter böyle. Yerlere, gökler, dağlar, taşlar Kaleştiler felakal alemi, cennetel alemi, arşperş yani akıllara almadır, ermedir. Yani bir insan dünyaya dolaşmaya kalsa ömür buna ömür yetmiyor. Bir ay yaratan Mevlam her şeyleri Allah'ın emrin denetiminde böyle. Tam elgin hakimiyet, tam elgin hakim. Yani bir zara başı başı olsun, alem de düzen bozulur Vezatül Aleyya tuhû, vezatül yet Alehim ayat tuhû. ayet okunun zamanların üzerine. Bir ev yolaşıyor örnek gibi bu konuda mutsuzlar. Ben, ben şu ondan erkenim de. Hiçbir tanıtım yok. Ancak mektup gelecek. E eski zamanlarda. Bunlar mesela bin senelik zamanlarda deveyle geliyor postacı. Deveye biniyor. Artık kaç gün, bir hafta, on beş gün, bir ay yerine göre postacı gelecek. Şöyle buyuruyor. Uzak gurbette bir yavrum var. Gurbette. Uzun zaman haber alamadan kendisinden. Yolda giderken postacı karşılaştıktan önüne tanıyorsun postajıda, mektup var mı var, kimde, şundan var böyle. Bakıyorsun ki, kızından ve onundan mektub sana böyle. Ne yaparsın diyor, onu atmaz cebine diyor böyle. Yedir okurum demezsin böyle diye. Hemen onda, hemen onda böyle. Hemen onda diyor, aşağısının zarfı, cebisinin kenara böyle diyor, bir şey görmez böyle, böyle. Her şeyi unutursan okursun böyle. böyle, böyle. Kur'an edir, Allah'ın bize mektubu Allah'ın cemisi de mevcutu böyle böyle. Bizde Rabbim bunu mevcut göndermiş han böyle böyle. Acaba Rabbimiz ne büyüyor? Berabirdiğimiz bağzamızın bak kafir temadı böyle böyle. Bölen büyüyor, onların üzerine ayet okundu zaman da yanlarında zatim imanen imandan ne olur daha ziyade olur. İman açısından yönünden dimi zinip buna. İmanları daha kuvvetlenir. İman sayısı olarak artmaz iman, sayısı olarak. İmanın şartları belirlenmedi. Bu değişmez böylece. Ancak iman kuvvetlenir. Bütün Ali'se maddetiyle, imanı, terazim bir kebeğe konsun, bütün size imanı konsun bir yere, onda ağır gelir. var. Bir tek az vakı bir iman böyle. O için adı, ünvanı Sıddık oldu. Demek ki Sıddık oldu. Aslında şöyle buyuruyor Hazretleri. Kıramat kopsa, dirip karnına kalksam, başlığa geçtiği şaşırmam diyor böyle. Bir imanı var böyle. Yani Ölümle, ölümden sonrasına meleklere bir imanı var ki. Hiç şaşırmam bile böyle. Demek ki okunduğu zamanlarda kişinin imanı daha kuvvetlenecek böyle. Çünkü her ayet-i mutlaka ya bir emir var, ya bir sakama var veya bir peygamberin kısası vardır. Cehennem mahşer vardır. Böyle. İmana taze ediyor. İman da artıyor onlara böyle. Tasrik olmuş oluyor onlara. Kur'an okuyan hata etkisi var. Kur'an Bir gün Rûlü Aleyhisselam'dadır peygamberimiz adı İddin Mesud'a adı Abdullah, ye Abdallah tal, gel bakalım ikraliye Kur'an de bana bana Kur'an oku Kur'an oku bana diyecek peygamberimiz çaşırdı ya, ya Resulallah Kur'an sana nazil oldu ben mi okuyacağım sana Kur'an ben dinlemiştim istiyorum ben hocam onu okur okuması da, Aynen Cebrail'in tebliği gibiyormuş hatırlar. okuması böyle. Peygamber okurken sanki İbrahim yine geliyor. Cebrail sana tebliğ ediyor. Aynen okuması böyle. Hazirin Ömerüs'ün okuma başladı. Nisa suresinden. Okum başladı. Bir yere gelince mahşerde. Konu gelince Peygamber şöyle yaptı böyle. İbrahim böyle. O zaman Peygamber'in yüzüne baktın diyor. Gözü sakalını yaşla almıyor Peygamber'e böyle. Yaşla mı sakalına almıyor böyle. Yani ümmetine bahşet ettirirsen ümmetine beraber diye böyle. Şimdi mesela cehennem bahsediliyor. Ki şu anda cehennemi görücü olmamız gerekiyor aslında böyle. Cehennem bahsediliyor. Oraya girecek gibi. Kabuda bekliyoruz. Açsa da şey, içeri girecek diye. Ölmemiz gerekli aslında böyle iman yönünden. Veya ne yap ediyorsa onu uygulamak gerekiyor onlara. O zaman ne oluyor? İman sürekli artıyor zaten böyle. İman kuvvetliyor. İman kuvvetlenince ne olur? Buna deniyor hakkal yakın makamı, hakkal yakın makamı böyle. Kulun imanı o makamda eriyor ki artık kul hak ile birleşiyor böyle. Hak yolunda böyle. o böyle. Her şey kalkıyor böyle. Şey, şüphe, teletipçi kalkıyor onların. Tam böyle kesin iman oluyor. İman buraya gelince de kişi ne yapıyor? Allah'tan celeştiri gafil olamıyor insan böyle. Umut'un meylamızı böyle. İmanın zaten başı Ahmet-i Billah. ahmet Billah bu var böyle. Ondan sonra diğer örgü frontu böylece. Menet-i kim? Rabbim. Peygamberi yaratan gönderen Rabbim. Kitap gönderen Rabbim. E, mahşeri yaratacak olan Rabbim muhtemelen. Böyle. Onun için iman edilir başı Ahmetübillah. Allah'a emanet. Allah böyle. emanet. Ahmetübillah. Zaten kişinin neyi var? Bir Rabbimiz var değil mi? Bir Rabbimiz var. Başka? Şu anda olabilir. Kişinin de. Etrafı şey olabilir. Ama sonuçta Hepsi stil yine mezar daha fazla. İşte konu mesele. Yani kişi mezara koyunca bazen tabii gençler cemaatı kaba okuyor çok. Artık konveller oluyor, camiler, arabalar sığmıyor. Ara yollar doluyor, tıkanıyor. Trafik duruyor. Böyle kaba okuyor bazen. Ama her kadar mezar kapısına kadar araba orada. O da gerekmiyor. Mezar kapısına kadar buna giriliyor böyle. Oraya kadar eğiliniyor, kul mezarı giriyor yani gömülüyor, girmiyor da zorla orak konuyor, orak kişi oraya, üze ötülüyor, tabu atılıyor, kimse kalmadı. böyle. Kimse kimse kalmıyor böyle. Ne yani kadar diyor böylece? Yanına biraz kalsa iyi olur mu? Olur mu teremler böyle? Olur mu? As Amr bin Hasatine vasiyet, ölü zamanlar böyle. Mısır valisi, Eshab-ı Kiram'dan. As Amr bin As, Hazretine böyle. Arasından geldi yanına, var bir vasiyetin, var bir şeyin, bir öldüğüm zaman dedi, bir demek kesilip, eti pahşanacak kadar, o tür başında, bak. Bir demek kesilip, eti pahşanacak kadar. O zaman saate konu bunlar. Saate o zaman nokta böyle. Yani yarım saat, bir saat, onun yok saat verce Demek ki o şekilde anlatabildiği zaman birimini anlatabildi. Nereye kesilip? Eti parçalığına kadar oturun Ki sizden böyle ünsiyette biraz yürek alayım da oraya alışayım. Birbirinden yalnız bırakmayın bu taraftan Çünkü ölen kişi bizden daha iyi görüyor. Bizden daha iyi görüyor. Hadesi Ebu'lu işte Aleyhisselam adetleri bir insan bir tanıdığının mezarına girse ziyaretine tanıdığı kişi, arkadaşı akrabası, yakını bir giderse ona bir selam verir versin, onun selamı alır. Onu görüyor, aynen tanıyor böyle. Alıyor böyle şey. Şimdi o kişi sağ olan selamını duyup alıyor. Ve aleykümsel rahmetullah alıyor selamını ama veren abi bunu duymuyor bak, onu görmüyor böyle. Bu hem görüyor, Allahü Vesselam'a. Bu alisemadettir ya 30 say biraz, ondan çok zevk olur ha, fizal bunlardan <gülüyor> böyle. Bir şey burada böyle böyle böyle diye. Demek ki istiyor, İnsan istiyor ki böyle. Onun için kabir ziyareti değerli odular böyle. Ede okum gönderisi olmaz mı? Olur. Nasıl oldu? Neye benzer bu? Anne babalar mesela başka bir yerde. İşte telefon ediyorsunuz, mesaj gönderiyorsun mesela günümüzde, hediye bir şey gönderiyorsun elden. Ama kendi gidersen ne olur? Başka ne böyle? Yani kendi giderse, başka ne kalır böyle? Demek ki sonunda her şey boş kaldı böyle. Herkes dalgidiyorlar, insanın çoğu da çürüyor da kim varsa böyle, kimse de kalmıyor. Gerçek kalsa da azabına engel olamıyor. Böyle. Onu görmez de ama böyle. Ne yapıyor oraya giden kişi? Toplam üzüldür böyle. Yani uçmamız böyle şey. Tam üzüldüğünü su dövbe, bir şey geliyor, şunu yapar, bunu yapar böyle. Tabi bu da iyi, bakmak lazım tabii mezarata baktığında tabii normal bir, güzeldir böyle. Ama dışına bakıyor. Yani hastası yoğun bakımda, içeri giremiyor. Bir kapı, yalı boyağı bir kapı, kendi kenarım, yalı boyacılar, şimdi kapıyı boyanmara belli mütevaziler. Ama hastanem varım, faresi yapmazlar böyle. Ya bu yapmamız gerekiyor, yani sonunda yalnız o mevzuda kalacağız muhtemelen böyle. Herkes dönecek böyle kalacağız. En zor günü metayı böyle, en zor o an böyle. böyle. Herkes dalırken akardan görüyor, su ayak seslerini duruyor ayakkabısıyla duyuyorlar da, ayakkabısıyla duyuyor. Elimizde o an geliyor bir kişiye. Ya Rabbi yetevekkülü. Üstüncü de tevekkül. Ya Rabbim yetevekkülün. Öyle Rabbihim. Bu Rab bunu ne yaparlar? Tevekkül ederler. Tevekkül. Bu üçü kalp izi gibi bir işim onlara. Diğer ikisi, beş tane demiştim. Onlar bedenle ilgili malla bedenle ilgili. Üçü kalp ilgileniyor böyle. Önce Allah'ın İslam'ın Celle Cale'i kalbin titreşimi, ürpermesi, duygulanması kalbin böyle. Sonra Kur'an okununca Kur'an dinlerken de, kendi okurken de bundan imanın kuvvetlenmesi böyle. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kur'an okuyen kişinin sesi güzelse, makamı güzelse var şar onu dinlermiş işte, şey Ama Kur'an'da ediyor bak kendi der bana. Dinler bana. E Sesici güzellik şu güzelse böylece onu dinleyemez haber sadece Allah'a sözü Allah görme geleceği alıyor. Eğer rızam izin vermezse, Kincar edemez zaten böyle. Kişi öyle bir zaman gelir ki öyle bir dar zaman gelir ki kişiye herkes nefsli nefsli oluyor böyle. Herkes nefsli nefsli oluyor böyle. Yani en canı bile salize bakamıyor. Dünyada bile bu böyle, bu. Yani böyle. Böyle ağır Onun Savaş oluyor, deprem oluyor, yerler yıkılıyor, bombalanıyor. Şunlar bunlar oluyor. Kimse görmez bunlara böyle. böyle. Allah tebrik edecek. Allah dile tam bir güvenme bebramosu. Yani Rabbim ne yazmışsa, takdir etmişse olacak diye yanma gerekiyor bunlara. Bir evliya. Tabi evliyaların makamları hep eşit değil bunların hepsi. Nasıl yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, general ve hep subay ama temelden başlıyor. Şedet şey böyle. Evliyanın da makamı derece derece böyle. İyiyoldan beri TB açmış, terkül makamına girip çıkıyor, orada kalamıyor böyle, kaybediyor. Yani başka bir şey bir şey bekleyince ona kaybediyor da böyle. Mesela Yusuf Aleşte vazetere zindanda atıldı, o konuya girmeyeceğim fazla. İki kişi gelirsin onla beraber böyle. Biri şerbecisi. Meşru başlıksı kralın. Diyelim ekmek yapanlar böyle. Rüya görmüşler. Antalya rüyalarını. Dedi ki ekmekçiye sen buradan çıkacaksın. Sen asacaklar dedi böyle. Atacaklar. Üç gün asılık kalacaksın. daracında. Kuşlar başlayacaklar böyle. Dedi ki şerbetçiye çıkacaksın. Yine eski yerine döneceksin. Yani kralın yanına döneceksin böyle. Yine gözü olacaksın böyle. vakam sahibatının böyle şey. Ona şöyle duysa var. Sılaman çıkıp böyle dedi. Kralın yanına gittikten sonra dedi. Ona beni bir söyle. Hatırlat. Yani bir genç var zinanda. Hasket üretti beni böyle. Bunu söylediği için Meleman'a ceza bir yıl kaldıracağım. Neden kuldan bir şey bekledi? Allah'ına göre bilmiyor mu onu orada? Kullan bir şey bektemeye bunlara böylece. Tabu ondan makam yüksek olduğu için onların yazı altında daha fazla. Evi biri terükül makamına tabu onlar biliyorlar makamlarını da bir Allah biliyor ona böyle. Hiçbir şey göz vermez. Mesela gök görülüyor, bakma şuna böyle. Şişe şakıyor, şu bu oluyor. Ürtmez onun böyle. Bu neye benzer? Şimdi bir çocuk? Annesinin kucak almış, ayakta almış, saldıyor yanında. Uyu yavrum böyle böyle. böyle. Uyu yavrum diyor. Ama şimdi uyumuyor bu böyle uyuyor böyle. Uyu yarınız böyle niye sürüyor? Şu yapıyor, şu şey uyumuyor böyle. Ne yapıyor? Bazı kadınlar bir tık tık vurur böyle bak, ucu giriyor, kapa gözünü, ucu giriyor böyle, vuru böyle şey. Şu korkudanını kapat, diyorlar. ama eğer çocuk annesini görürse bile korkmazlar böyle. Biz seni Evimde bu işim o tebelle. Göbme görülüyor. Kim yapıyor bunu? Allah fitat ede. Allah'ı unutanlar Allah'a kork, göbün korkabilir. bir çatırdayıp yaşıyor, şakar korkmaz o böyle. Yani annesi huyla görmüş yontan böyle, böyle. görmüyor böyle. Demek ki Allah bilen ciler Bu sebepte boğulmuyor bakma. Bu sebepte boğmuyor cahiliyor. Göbme görülüyor, şu an boğulmuş. Az önce nama gelmiş. Azeri Mevlam, ona bu görevi veren Mevlam, Mevlam şey bu Mevlam'a bu evli bakıyor, bu makamda kalan ve sabit. Kaçıyor bazen böyle bir esbaba diyor, sebebe böyle bir tevessü ona. Şöyle karar veriyor, ben diye kimsenin haber vermeden diyor, bir şöyle gireyim makaya böyle. Yani ekmek almıyor, su almıyor yanına, şöyle gidiyor her evli yollar, gerçek evli yollar Kur'an'ın üstüne dışına çıkmadan böyle. Kur'an'a bakıyor, tabi ezberinden, hadislerine bakıyor, ecel insanı olsa bulur ecel. Rızık, o da insanı buluyor. Hadislerine böyle. Rızık insana buluyor, insanı buluyor böylece. Bir de şöyle, ıslı sabir şöyle, hep uzaklaşınca köyünden, kasabasından çekmişsa nefsi buna bir korkuyor en yani başta. İşte nefsen maalesef böyle. Şeytan mefsi veriyor. Sen deli misin be? Bak çölde kaldın. Yap yalnız. Ölü bir kalsın kimsenin bir şey. Bedeni bulamazsın. Sen burada birisi Böyle. Fakat bu dinlemiyor şeytana. Onlar nefisini dinlemiyor. Mücadelenin onunla ben gideceğim bakalım böyle. Ebeğe gitmiş. Bak ya karşıdan bir kervan geliyor. Yani deve konvoyu. Develer tek sürerler böyle. Yani en insanlı yürüyüş deve yürüşü de böylemeler. Yani Konya Karşı'ya bak Konya böyle. Develer tek sayıda tek sıra böylemeler. Tek sıra böyle öndeki nedirse idiyse o devler. Deve komayı böyle. Bak ya karşıdan bir deve kervanı. Kervan derler o zamanlar. Deve kervanı geliyor. Şimdi bu deve kervanı görünce içinde bir nefis seviniyor. Yani bir insan gördüm. Yalnız değilim. Bir sevinince başı teb. Estağfurullah, hep billah senle beraberken şey unuttum, insanlar döndüm. Yani Allah'la beraberim. Allah huzurundayım derken kervanı görünce biz sevinince başı teb diye hoşum bana tevbe ediyor. Şeref bakıyor, nefsi sevindi. Yani görünce, ey nefsim diyor, ey nefsim diyor. Senden bıktım diyor böyle. Sen düşmansın bana diyor. Allah'a güveniyorsun. Allah size benle bana ona ihtimaline güvenin yok. İnsana güveniyorsun. Ben insan ceza vereceğim şimdi nefsine. Ceza veriyor. Seni ona göstermeyeceğim şimdi. Şöyle bakıyor, kervanın giriş yoluna tahminen ama da yol yok çöl. Çöller yol diye değişiyor çöller yılan böyle. Bir kum fırtınası oluyor, o tepe burası bu şey oluyor diye değişiyor şey böyle. Bu bakıyor işte kervanın geleceğe yolun tahmin ediyor yolun güzel yanışlarına göre kenara kend çekiliyor, kumlar önüne böyle yığıyor, istipere ediyor. susutuyor böyle böyle. Gelmezlerden yapıyor. Ama Rabbim öyle dilemiş muhtemelen başını böyle. böyle. Kervan gele gele üstüne geliyor böyle. Tam üstüne geliyor. Hani bu yanına almış yan tarafı Sipri almış böyle. Yanına geçecek bunu görmeyecekleri böyle. Ama kervan tam üzerine geliyorlar. Öndeki kervan başındaki kişi kalıyor durun bakalım. Duruyorlar. Ne var? Burada bir insan var yatıyor. Bakın ölmüş mü? Neyine bakalım bakalım. bakalım. Bilgilerin buna bakalım. Yine bir gibi bakıyorlar. Sıcak bedeni daha önlemişler böyle. Nefesine bakıyorlar. Nefes alıp belli etmiyor muhasıdan. Gözü kapalı. Sanki almamış şey ki yapıyor ama nabıza bakıyorlar. nabız çalışıyor. Kalbi çalışıyor. Demek ki herhalde bu ilk okuva gelen çölde susuz kalmış bayırmış diye böyle. Herhalde susuz kalmışlar bu böyle bu. Bir hemen bunu verelim. Biri diyor ki benim diyor, mataramda su kabuğu mataramıştı böyle. Benim mataramda diyor bal şehbeti var diye böyle. Onu böyle en daha şifa alıyor böyle. Getir bakalım koş. O diye getiriyor. Şimdi biri arkasını geçiyor, kaldırıyor. Hiç yapmıyor. Biri kapalı böyle. Hiç kımıldan yok. Sağlı çenesi böyle. Arkadan biri kaldırıyor. Arkadan yaslanıyor. Getiriyor. Biri ağzına koyuyor. Açmıyor ağzını böyle. Biri çenesini açıyor. O diyor ki azam böyle. Döküyor tabii işliyor bunu. Geçince bu işte gülüyor. Ya sahabemin tadına bak böyle. Gülünce konuştuk herkese. Zavallı diyorlar galiba çıldırmıyor var. Susak. Ben ne bayıldım ne çıldırırım ben diyor böyle böyle. Anlatı durumu boştaki böyle. Durum böyle böyle diyor. ne Nebisim hep beni engellemek çalışıyor diyor böyle. Bak. Aç kalırsın, sus kalırsın, ölüm kalırsın, geberim kalırsın. Bu benim ben kalktı diyor. Bak diyor benim rızkım üstüne kerevandaymış bir hatip öyle. Oradaymış diyor. Muram'ın kardeşi bu şekilde böyle. İşte Mevla'yı Celesi ve Mevlamıza tevkü eden kişi ne var? En dar zamanda da ona güvenim otelleri böyle. Mesela gemi dalgılandığı, geminin motoru bozulduğu, şu su bu su bozulduğu, Dev dalgalar artık sallıyor böyle, sürdürüyor ne yani böyle. Çakmayacak bir adada bir şey yapacak böyle. Ne olacak lan da? Allah'ın takdiri olacak mı tenbeli? Uçak, havada uçak böyle, arızalandı. Oluyor mu yokten yani böyle? Arızalandı böyle. Uçak takı tabii bunu yere havanı bildiriyor böyle? Arızalı iniş yapacağını yapacağını bildiriyor böyle. Ama kesin bir şey gelmiyor böyle. Yine yani havanın müdürü. Uçağındaki yolcunun yakını da olsa, Ulaşan Bakır'ın yakını da olsa, yani bakan da olsa orada, değil mi? ne yapıyor? İstediğiniz onu böyle. Falan. Eyvah. Uçağı düştü. İmian Bakır'a öyle bakalım böyle. böyle, böyle. Ama Rabbini dinerse, yavaş indirin onu böyle. Hiçbir şey olmaz böyle. Hiçbir şey olmaz böyle. Mesela Mendeles e öyle olmuş. Düşmüş uçaktan Londra'da. İngiltere düşmüştü. Allah'ın adresini böyle. Düşmüştü. Hiçbir şey olmamıştı böyle. Hatta dönüşüne ben böyle ustamla göre o zaman böyle. Son görüşüm oldu Menderes rahmet diye. Baktığım ustamla göreceği bir kavga yol boyunca dizilmişler. Ne var devlet medeniz geçiyorlar. Medeniz gelecek böyle. Ben de orada bekledim orada. arada. Çıkarlar arada bir böyle başını böyle el salıyor böyle muhtemelen böyle bak. Allah rahmet eylesin. Şehit oluyor inşallah. Şimdi girelim diğer ikisine. Bunlar bedensel, birine mali. Ellezine yükümüne salatı. Ellezine öyle bir ki yukimune salatem namazı ikame ederler. Yusallıya burada? Yukimun geliyor böyle. İkame namazı müküm olarak kılma deniyor buna. Müküm olarak. Ağır namazı kılma deniyor. Acı etmeden beri namazı beden. Neden? Allah huzurunda. Allah huzurunda. Allah huzurunda. Zeynep Aleyhisselam Hazretleri münaca vardığı gece altıncı sema gökte Musa'nınla görüşler. Dedi ki Musa Aleyhisselam, Ya Muhammed dedi, Sen de de şöyle bir şey dedir mi sen? Ümmetimin üleması, ben insanın peygamberi gibidir, nebisi gibi derdi. Söyledim ya Musa. Nasıl olur ama? Ümmetimin üleması, nasıl benim ümmetimin peygamberi gibi olur? Buna var mı sen bir şeyin dayanan yalanları gazelenin ruhunu şahit. Ruh. Daha yaradığım o yüzden. Dünyanın yoktu dünyanın o böyle. Hayatı gelmemiş daha evvel. Ruhunu şahit de böyle. böyle. ne böyle. Adı Muhammed'dir adı böyle. İyi kardeş bunlar. Babaları öldüktüm kaldı. Bunlar böyle. Çok mübarek bir bir zat muhtemelen. İyi ayarımı müellif yazıyor ya. İyi ayarımı böyle. Şam'da bu kaldı Hayatın en tanı tanı hayatının hayatından böyle. İsa büyük o zaman vezir. Abbas'ı zamanında barı Vezirin en gözdesi böyle vezir. Hep vezirin yanında. Mal, mülk, her şey elinde. Bir gece atılmam böyle bir doğdu içmek şu an olmadan. Bir gece yatağına yatıyor. Yanılıp çok gece de aklına geliyor yatağımda yattığım gibi diyor. Bir gün gelecek ama mutlaka gelecek ama diyor. Gelecek, ben yatacağım bu şekilde. Diyor. Şu an bak yalnızım diye Kimse yalnızım bir şey akşamda. Şu an yalnızım evde. Böyle yanım başıma böyle kalacağım. İçin taşınıyor. Bir de kendine bakıyor. Büyük ilim sahibi ama. Çok üst derece ülem adam böyle. İlimini amil. Ama gönül ayrı muhtemelen böyle. gün ayrı böyle. Yani ilmi amel ediyor böyle. Haramdan sakınıyor, şunu yapıyor, helal yiyor böyle. Her şeyi yapıyor, din hizmetini yapıyor, kitapları devamlı yazıyor. Fakat ne yaparız yapsın? başka böyle. Şöyle bir gönlüne bakıyor. O zaman kendini anlayabiliyor. Boş oldan muhtemelen böyle. Boş oldan böyle. Düşünüyor, taşınıyor, sabah uyumuyor, kadar. Hiç o güzel bir şey olmuyor böyle. Sabah kadar teşekkür edebilir. Üç saat taşıyın, ne alsan ne alsan. Ben diyor buradayken bu bir şey oldu diye kendine böyle. Kim oradan gizlice kaçıyor hiç bir ne para almayan bir adam gelir böyle. böyle. Şam'a geliyor. Şam Emir Camii. Yani biri bilir Emir Cami'sini. Kapıyona giren cez soldaki minat deniyor. Soldaki minareye. Minat deniyor. Bir odadan giriyor böyle. E, bu odadan biraz daha küçük oda, o odadan oraya giriliyor. Beş yarifli o akmileri. Nasip oluyor bu bizde. Oran meczine de bize geliyor oraya anlattı. Yolun kızı burada burada kaldı Kalmış yani tabi kalmış. O Emir camisine gidiyor. O gün beşler, kaç saat namaz kılıyor. Yazık oldan sonra diyor ki meczine. Ben diyor, garibim, param pulundu, işlerim yok, ben bu akşam bu odada burada kalacağım diyor. Bu odada kalacağım ben diyor. Ama diyor, kapıyı kilit öyle gidiyor, gidiyor üzerinden böyle. Ya şu blok olmaz. Git gidiyor böyle böyle. Mesela kapıyı kilit gidiyor, orada kalıyor böyle. Kalıyor orada. Bir şey oturuyor, sabah kadar hep tevküyle böyle. Ben şimdi öldüm. Bağdat'ta çok güzel malikanız var, köş saray, etrafı hizmetçileri, çevresi hayranları, yani devlet nizamülkü'nün yanında saygın bir diğer kişi böyle. O kadar şey kişi, düşünüyor. orası dünya diyor şimdi, Mekke'de. Bu aradı böyle. böyle, böyle. Hepsiyen belli böyle, böyle. O da karanlık, o da karanlık. Bu yapamazsın böyle diye böyle. Sabah kadar tefekkür ediyor. Orada yerlerimi orada yazıyor işte efendim. Ondan sonra keşf açıldı kendisinin böyle. Bunun tabi ezelde o kalbi ama kendisinin böyle. Bir kuvve dönüyor buna. Bir fili çıkıyorsun adam böyle. Mesela inci şekillerinde bir kuvve bir kuvve intiracının özelliği var. Yani böyle. İnci şekillerinden böyle. Yani bir şekilde şeyler bir milyon defa büyük bir intiracı olmalı demek. Yapraklar, incin rengi, hepsi beliriyor böyle. Büyük kubeleniyor. Ne gerekir dünyada topa fırlayacak, sulanacak bir fil ortaş yapmaları böyle. Düğün masamadetleri Mihraj gecesinde Yunus Hazretleri Yunus çağırdı. Biliyor tabii ümmetini. Biliyor. Gel bakalım buraya. Ya Muhammed, adı Muhammed daha böyle. Geldi. İlk Musa'nın ya Musa. Ümmet-i biri bu, dedi böyle. Tabi yeryüzünde sahabeler var ama ondan çıkamaz oraya. Onun için onu verdi Yani dünyaya gelmemişler böyle. Ya Musa, Ümmet-i İlemaz'ın biri bu. Buna sor işte bakalım böyle. Musa'nın sordu adı senin başta sayıyor, Muhammed işte, bini İsmail, bir İsmail, ve yani babası dedi, dedi, dedi bunu sayıyor böyle. Bunu sayıyor, Yeter yeter dur berberdi. Ben de sana ismini sordum. O kadar. İsmini sordum. Dedi Muhammed yeter ismi bu şekilde. Ne bu dedi Muhammed baban, deden, deden dede dedi. Eczanını bana sayıyorsun bu şekilde. Dedi ya Muhammed bu mu senin bir amanyana böyle ne diyor olacak şeyleri böyle makamında. Gülsüz bakıyor niye öyle yaptığını böyle. Ona sonra bakayım ona sen böyle. Peki niye böyle yaptın uzattığını da yapabiliriz böyle? Yani tek evvel giderdi. Ya Musa kadar kulağa boşuna? Diyor ki Ya Musa bak, Ya Musa, sen de tur sen çıktın gece, Medine'ye gelirken hava soğuk, hanımın doğum yapacak, sen tut hanımını ama karanlık, koyunlar dağıldı etrafa karma karışık oldu, sen orada ateş arama çıktın daha turdanı çıktın. O zamanlar. Rabbim sana sordu. Nedir elindeki, salindeki? Dedi ki, iyi asay. Benim asam bu, dedin. Yeterdi. Ne soru Rabbim sana? Eldeki ne? İyi asay. Denek. Yetmez mi? Yeterdi. Ne uzattın? Etek aleyha, şu şu şu bu uzak, şunu bunu yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım. Sahabim ne yaptın? Sormadı. Elindeki nedir? İyi asay yeterdi böyle. Ne öyle yaptın? Ah, ah Ah, ah dedi. O ben dedi Allah huzurundayım Allah'ın sohbetindeyim böyle böyle. Allah'ın kelamını duydum. Bütün hücülerim ve tariflerim yandı Allah da yandı böyle. Mahrum, ya, aşkullah yandım artık böyle böyle. o halimin devam etmesi için o kalmam için onu ortadım bu şekilde. Onu şunu ama. Dedi ki, ya Mustafa ben de böyle bir kelimullah bir habibullah İkimizin arasına geldim buraya dedi bana Ben burada kamuoyumlu şey dedi bana. O zaman ki, Yam, demek ki yahu hakkıymışlarım dedi böyle Demek ki mühimden bir ödeye nedir? Namazlarını ikame ederler. Nereden gele bu konuya? Yani kullamazayken Allah'ın geleceği huzurundayım muhtemelen böyle. Allah'ın mühimden bir ama bir şey işte namaz sıkıyor. Yağım sıkıyor. Yağım sıkıyor böyle Cahım sıkıyor böyle. Bakırsın mesela cuma günleri bile işi olan var, esnafı var, memuru var, şusu busu var tabi, ki onda normal tabi böyle. Ama emekli bir şey bir şey yok böyle. Camiye geliyor, şey girmiyor böyle. Oturur konuşuyor böyle, esnafla bekliyor böyle. Niye camiye girmiyor? Giremiyor. Camiye giremiyor tabii böyle. Çıkarken de adam vurmuş gibi böyle. Oldu öldürür beni. Yani cami ezge böyle. O adamlar çağırmamaz böyle kaçmak mı derhalde. Yani. Diğer olan vardı adı Ötmesi Gulam diyor hemen. Mutlak bir gulam yani. Köle ama kendisi köle. Ama evliyorlar. Gel. Bir gün efendiye beraber sahibine haber gidiyorlar. Bakıyor ki namazı kılmamış. Namazını sahibi namaz ama sahibi. Bakıyor ki Geçkiye bir meşit var yol üzerinde bana. Ya ne olur ya seydim diyor. Bana izin ver diyor. Gireyim diyor. Şuradan bir namazı kılayım burada bana diyor. Yalvarıyor Allah'ı yakar Hayır bakalım diyor. Kırmak bak ya namazını böyle diyor. Gidiyor. Bir namazı duruyor. Unutuyor ama şimdi. Allah olsun diye bana şey unut şeyini. Diyor unut, unut diyen yahutler alıyor belli. Allah olsun cihali. Unutuyor beklediklerini. Alıyor namazı belli. Artık. Hazar ale bele. Bakanan bakana geçiyor bele. O maliyece, cepten husus cepten bele. O maaşına giriyor. Neyse selam veriyor. Bir ama çıkamıyor topam belece. Bağırıyor efendisi bu ud, eee udud be. Nerede çıksana diyor bele. Bırakmıyorlar diyor bele. Allah Allah bunu kim bırakmayacak bir yerde bele. La senin var o udud be. Ud be. Efendim diye bırakmıyorlar diyor. Üstelik kim bırakmıyor? İşleri bırakmayan ben dışarı bırakmayayım. <gülüyor> Namaz sahibi dinindir. Ondan sonra bir rızık. Ve mimma. Ve mimma. asa min ve ma bu aslında bu. Musa'nın da ilgama mime. Ve mimma. Aslında bilmesin bana böyle mi böyle. Min minit tebriziye. Ma is-i mevsul. Rızak-ı mün fükûn. Rız-i infak ederler. Ne kadar bir bazısını min-i bazı burada. Min-i bazı böyle. burada böyle. Ne kadarını zekat 40'a girişten böyle. Yüzde iki buçuk muhtemelen böyle. Yüzde iki buçuk. Bu iş ve Ve min ma rızak-ı mün diye tabi 41ini bu mecbur olan bu fazla kadar bu fazla bu. Yalnız en bir zekat da zekatlama tırlandı. Fazla dışında böyle. Mesela fazla namazın bir biri, nafile namaz bir, değil mi öyle? Fazla namaz ile nafile mardatar mı muazzam bu ne karsın böyle fazla namaz böyle zekat da böyle. Yani en hassas ölçü zekatlama tırı. Yani. Yani tam bununa gerekiyor bunu. Çünkü bir dirhem deniyor zekat. bin dirhemla feden çoğu da fazla bilecek ad böyle. Eğer misli işte zekat diyorsun mal giriyor ama yok. Yani Ağaç budanıyor böyle. Şimdi bilmiyor kişi ağaçtan budama zamanı vardı böyle. Ben köye kaldım işte orada gördüm orada meyveci köye kaldım köye. Şöyle bakıyorsun o da kesiyor onu kesiyor aşağı onu onu kesiyor. Allah razı olsun. Yeşerimi bir şeye dal böyle. Ağacı üstlerine götür onların böyle. Yazık oluyor onlara. Ama gül geliyor hem böyle. Hem ağaca emir Uzu, böyle Yani yeni fidan geliyor arkasında. Yeni şey dışarı şey böyle. Emir uzuyor. Hem daha bol bereket olur onlara böyle. İşte Zekat da böyle malı arttırıyor aslında. Ne madeni Büyüme oluyor onlara böyle. Bu dünya. Bir de bunun ağrıta bakın yüzü var. Başherde, mizah başında başlarında, tiyazi başında. ne var oraya bakan kısmı? Sihaba gelince, önce namazdan sonra hesap sonra gelir zekata. ben sana mal ne yaptın sen malını? Ya şey işte, şunu bunu yaptım bu şekilde böyle. Tabi yazılmış bunlar, kayıt olmuşken daha doğrusu, kayıt altına alıyor bunlar böyle. Melekta tarafından. Ha bakalım, şu sene şu kadar zekat verdi böyle. Kulabakamın sevabını, kulabakamın sevabını. Bunun dışında kurban keser, sadaka verir, şunu yapar, bunu yapar, hayır yapar, daha bir şeyler yapar, bunlar yapar. Hepsi konu onların önüne böyle. Zekran dışında verilen mallar da çok özen göstermeli, araştırmak gerekir mutlaka böyle. Yani hem malı saçıp satmamak gerekiyor böyle. En değerli vermek, en değerli yere böyle vermek böyle. Öyle mal var ki, ancak biri 10 alır biri öbürüne 100 alır biri biri 700 böyle. biraz da din hizmetlerinde taban 700'den başlıyor bak 1 lira veriyor 700 lira 1000 lira veriyor 700 bin lira ben ondan başlayan bunu yapacak mahşerde böyle bir de bunu yerine verebilmek tam yerine araştırma gerekiyor bunlar araştırma gerekiyor sorma gerekiyor Hemen baştan son yapmamak gerekiyor bunları böyle. Ki yerini bulsun, sahibi büyüsün böyle. Kişi bakacak ki mahşe yerinde, zekatın dışında o ördüğü paralar da, mal da yiyecek. Ne vermişse artık para, pul ne bunu vermişse. Böyle ne kadar daha yerine bulmuşsa, mesela diyelim ki yüz yıldır vermiş, ama biri daha yerine bulmuş, o daha büyüyor böyle, mahşe mahşe yerine böyle. Onun oradan kişi sevinecek böyle. Yani bir de mahşerden bakmak gibi hayata bakıyor. Mahşerden böyle. Yani şu mahşer hesap başındayız. Oradan bakmak gerekiyor. Namaz da böyle. Ama ne kadar güzel olursa o kadar sebebde artıyor. Namaz uzarsa o kadar sebebde artıyor. Oruç öyle mesela. Kısa günde dedim ki on saat oruç tuttu. On saat oruç tuttu. On saat böyle. On saat oruç tutuyor. Uzun günlerde aynı olur mu? Olmuyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor Altı saat fazla atlıyor böyle. Bir de susuyor, havası yakalıyor. Bir de ağır şahşanlar var. O, e, tarım araşanlar var mesela. Yapması gerekiyor bunlarda. Yani saniyesi var bak böyle. Camiye mesela giren, çıkan böyle. Bir dakika önce giren, daha fazla yakalacak böyle. Bir dakika sonra çıkan, havası yakalacak böyle. Namazı beş dakika kılan, alt dakika kılan böyle. Farklı değil mi? Kral okuması. Bundan değişiyor bunların. Oluş da böyle. Daha uzun gün tutmuş, Onun için daha fazla olmuyor. Böyle. Ülayı ki varisun. Ülayı ki işte bunlar. Hum onlar. El mümini hak. Bunlar hakiki müminler. Yani bunlar böyle. Hem burada ülayı ki bir de hum geliyor. Burada, tek idembeye huccetin şuna böyle. Yani cis şeyin sonu böyle böyle. Sözü böyle. Velaki hum Allah şahit şahit Allah böyle. Hakiki müminler bunlar Peki ne olacak şimdi? Yön endir rabbihim. Ley onlar hiçbir var. Dereceatın dereceler. Bak. Hepsi birdir ama. Değil mi böyle? Allah tevekkülü, Allah'ın önce kalb ürpermesi, okuman dinerken imanın kuvvetlenmesi, namazdaki kırışığı, namazdaki aşkı, şevki, zevki, kıraatı, kudu, tadı erkanı, dikkatleri, huzuru, zekatı buna göre, hayır bunu yapmaya yapma göre benim de buyuruyorum, derece atını buyuruyorum. Derece derecenin çoğulu böyle. Bunun için derece var böyle. Derece var. İndi Rabbiyim, Rabbil rekatında. Ve muvafiyet bütün, bir bunlara muvafiyet ver. Rabbimden bağışlıyor muhtemelen. Günah bağışlıyor muhtemelen böyle. Bunları vermeden, bunları bağışlar muhtemelen böyle. Bağışlar vallahi böyle. Rabbim bazı konular bir, sonla bir hastalık verir bazen. Hastalık verir bazen, Peygamber'in Peygamber hastalıkları şey ettiği birkaç gün oldu. Peygamber'in hastalıkları şey birkaç gün oldu. Nedir hastalıklar? Son hastalıklar temizlenme. Bir şart sabır. Yani sabır etmek şartıyla o hastalıklarda günahatlı arınma temizlenme. Rabbim kuruluşu sevmişse, az olmuşsa Kullar bana da bir, bir hastalık verir, bir imtihan verir, bir şey verir. Dilerse Rabbim verir gönlüne bir aşk, muhabbetullah verir gönlüne. Allah'a da yanar, hal gelir. Ona Rabbim bağışlar. Rizkun kerim, bir de buna rızık vardır. Kerim'e rızık böyle. Tükenmeyen cennetin rızıkları vardır böyle. Şöyle buyuruyor evli bu ayetlikler hakkında muhteremler. ...bunduran muvaffet bağışlama vardır. Bu dünyaya etkisi şu ...dünyadaki. Nedir bu? Kalbinin... ...karartısı, zulmete gider. Her gün... ...katolik yapacaklar. Her güna ...yani bir insan şöyle bir kadına kadar... ...bir baksa şöyle... ...bir baksa böyle. Birer baksa, bakarsa... ...hemen anda baktığı kadar... ...duyduğu his kadar kalbi kararıyor mutlaka böyle. Hemen tevbe etse bakmasa onu Rabbime affedeyi siliyorum böyle, böyle. Ama günümüzde zor gibi böyle, böyle. Yolda, çarşıda, yazın şeylerde Bir anda kalbi karartıyor böyle. Kalp kararınca Allah korusun, işte burası kötü mutlaka. Yani bir Allah dostu evliya var, yana razı onlar. Kalbi kararmasın. Kalp karardı mı unutar Allah, Allah unutuyor mu birader? Bizimmiş oluyor böyle. İnsan kalbi karardı mı unutar Allah, garip oladan böyle böyle. Namaz zevk almaz yani Eylül'daken onda önce Eylül'daken neziklerin zevk alır, ne nekran zevk alır, namazı feryz namada Kalp kararsa böyle, kalp kararsa böyle. Kalp karardı mı kalp, kalp duyarlı olur, taş gibi katlaşı kalbi, duyarlı olur, merhameti olur, acıması olur kalp. Huzursuz olur, sıkıntı olur, dar olur, buralım olur, patlar böyle kalp böyle. böyle. Ve ona bana saldırır, oraya e gider, oraya gider, buraya gider. Yani insanları her şeyi götürür Allah korusun muhtemelen böyle. Götürür. Şimdi bunu geliyor Allah, Allah kulunu muhafettir mi, kalpteki bütün perdeler kalkar böyle, kararlar böyle. Kalp şeffaf olur, kalp doğasına dönüşür. Doğasını gönül <Gülüyor> gendiği böyle. Gönül doğasına dönüşür ya yaratıldığı andaki sabih haline verir. Kalpten olmalı böyle, yani işte, kalpten olmalı kalpte genişler bir huzur bulur, rahat alda tevekkül teslimiyeti itminanı. Taltı bir anı böyle. Taltı bir anı böyle, böyle. O kadar huzur bulur ki anda o kadar taltı bir anı kişi böyle. Şu sümkül Kalbe gelen Tulu adı bunlar, kalbe gelen böyle. Kalpti himni zendi mi? Bu kalbe melekte ilan başına gelmek, kalbe emmek. Böyle belam böyle gelir. Belaman böyle Rabbin tecilat diyor, ticari böyle bela. Rabbin tecilatı öyle. Maleyurustafizler, cekler, şunlar bunlar. İlib irfan kabili gelir ki kalbine. Artık o gönül cehennemin başı olur mu sen böyle? Cehennemin olur o gönül böyle. O ne gelir? Bu dünyadaki makam bur. Da bunların namazı başka olur, orucu başka olur, onlar rüyası başka olur, rüyası böyle. Yattar uyl gibi gönlür ama ondan kaybolmaz onlar böyle, Kalbimiz böyle. O kalbiyle Allah ibadet eder, oraya gider, buraya gider, medineye gider, Mekke'ye de giderim bunlar böyle böyle. Mekke'ye gider, bu tabii dünyada böyle. Ölümü de bir onun için bayram olur böyle, ölümü bayram. Yani şey Şeybârur böyle. Onun ölümü, ölüm anı kimlere geliyor muhtemelenme? Dünyada bir avulası ölünce bütün evrim onun başına gelirler. İbrahim, muhtemelen Hepsi onun başına gelirler. Muhtemelen bir altına, kısa bir anlatayım inşallah. Güneşlik güveninde bir Hacı amcamız vardı. Hacı Rahif böyle. İstibuen vardı. Gören de herhalde de her ben işinize böyle. Mezarına gören vardı. Şöyle, bir üstü böyle. Ben mezarına. Meşer köyünde ve Allah dostu keşif kirama sahibi öyleydi muhtemeler bu. Tabi Allah dostu olunca da gönül nur muhtemeler böyle. Rıstak şunlar bunlar. Bir gün namaz kıldıyoruz. ikimiz böyle. Selam verdik. Bu başladı. Ağlama başladı. Ağlama başladı. Ne ne oldu arada ne oldu rahatsızsınız bir şey mi oldu o konuşa böyle. İza kendine geldi. O Ahmet dedi böyle ya. Ne gün atayan sana dedi bak böyle. Selam veriyom. Melek, selam melek, e selam melek selamı alıyor dedi. Melek bak. Esselamü aleyküm rahmetullah. Ve aleyküm selamü rahmetullah diyor bakma baba. On duyuyor baba baba. Selam veriyom. Melek selamı alıyor. On duyuyor ama niye göremiyorum dedim o tarafa böyle diğerini göremiyorsun oturamıyor böyle yani. O üzüleyebile bak. Biz de Esselamu aleyküm ve rahmetullah elayım Allah bazığı gibi o kadar ya. Kısa bir şey, selam versin böyle. Yama çıkıyor. İyi ee, hani, anı kamülerde bir havaya gidiyor böyle. Diğer böyle. Böyle, böyle bak. Gene bela selam veriyor böyle bak. Bela. Muhatapı bu böyle. böyle, böyle, böyle. Esselamu aleyküm ve Var böyle. Ama ağlıyor gel gel böyle. Ne ağlıyor? niye onu gören gören müterrem böyle. böyle diyor. Göremiyorum, diyor. iki kardeş vardır. Ahmediye Muhammediye diye müteremdir. İki kardeş. İkisi irul bunların böyle. Dersen balık istiyorsun bunlar gelme o kabile tahmine tahminiyorum. Bir gün büyük olanı abisi canlı oturmuş, sohbet ediyor. Mirab'a oturmuş, sohbet ediyor böyle. Kardeşi camiye geliyor, daha cama azmış. Cami boş. Kardeşi kapıdan giriyor, duvar, en arka duvarın dibinden, dibin kenarından giriyor. adına bir köşe oturuyor böyle. Bakıyor Allah Allah ya benim karıştım niye benim Sohbet yakına gelmedi böyle. Devam yani boş. Kapıdan girdi, duvarın dibinden gitti, Zaten akıyor oturuyor böyle. Niye buraya gelmedi mi acaba böyle? Üzülüyor buna böyle. Eve geliyor annesine. Anlayacağını duramıyor. Annesi de boş değil ama. Anlayacağını duramıyor. Anlayacağını duramıyor. Zarfın durumu böyle oldu. Öyle anladı, öyle böyle evlat oldu böyle. Anlayacağını böyle oldu böyle. Sen karışımı için çok küstüm mü karışım ben üzüldüm. Anne hani karış böyle yaptı karışım bana böyle böyle. Cami boş. Niye gelmiyorum oturmadın sohbeti yaklaşıp oturmadan böyle. Ta karşı gitti. Yani, Dinim istemiyor gibi böyle. Annesi gülüyor yavrum. Olsun üzülme sen. Senin karışım onu boşu yapmamıştır. Onun hikmeti vardır böyle. Ani ilk mücavanı bunu verdi. Cami boş anlayışım böyle, böyle böyle. Yavrum diye karışın gelsin. Ama bak soruz ya onu öğrensin bunu. Hikmeti vardı yorumlara böyle. Annesi böyle. Annesi ikisi öyle biliyor durumlarını bana. böyle. İkisi de bakam var böyle şey. Erken geliyor kardeşlerime geliyorsa. Gel bakalım oğlum buraya. Otur bakalım otur buraya. Bakıyorum abin senden şikayetçi. Hayır anne ne yapmıştın? Böyle böyle yapmışım? Niye böyle yaptın? Anne söylemeyeyim olmaz mı? Olmaz. Bak abim güzelmişler bakalım. Şöyle bakalım oğlum. Anneciğim diye Camiden baktım diyor. Doğmuş melekten camiye diyor. Kim boş veriyor camiye böyle, böyle diyor. Abi dinliyorlar böyle böyle. Ben o dinliyor böyle baktım. Boş vermeyecek diyor. En arkadan diyor duan dibine gittim ancak orada boş ver buldum diyor. O gittiğinde böyle diyor. Abi biz anlıyordur ama anne. Neden o görüyor melekten göremiyor? Ben niye göremiyorum anne? O görüyordu böyle. Onu sen göremersin. Sen kusur bende ama diyor böyle. Göremezsin, kutu bende yavrum böyle. Hani ilim söyle, ben neyi göremiyorum. Yavrum, bir defa sana besmele süt verdim Bir gece ağzını çok, bir uyandım, bir de o zaman gençsin böyle böyle diyor. Besmele unuttun mu sana süt verin besmele bir gece böyle bir diyor. Onun için göremezsin, muhtemelen böyle. Lillahi Fatiha deyip.